Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. İki haftada bir salı günleri saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde buluştuğumuz ve açık radyo mikrofonlarından sizlere seslendiğimiz Kentin Gizli Öyküleri programı başlıyor efendim. Her programda birbirinden değerli isimler, özel isimler yaşam öyküleriyle, ilham veren yaşam öyküleriyle bizlerle birlikte oluyorlar. Ve kahramanlarımız kendi yaşam öykülerini bizlerle paylaşıyorlar. Bizler de bu ilham veren yaşam öykülerini açık radyo mikrofonlarından sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Bugün yine çok özel bir isim bizlerle birlikte ve yaşam öyküsünü paylaşacak. Merakla bekliyoruz bize nasıl bir yaşam öyküsü anlatacak diye. Bugünkü konuğumuz sevgili Deniz Sadıç. Deniz Hanım hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk merhabalar. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyim teşekkür ederim. Atölyede çalışmalar eserler. Bunlarla meşgul bir şekilde devam ediyorum. <gülüyor> Kolay gelsin. Kolaylıklar diliyoruz. Programımıza konuk olduğunuz için de çok teşekkür ediyoruz. Sağ ben olun. teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. <gülüyor> Peki sormak istiyorum. Deniz Sadıç'ın yaşam öyküsü nerede, ne zaman, nasıl başladı? 1981 yılında Mersin'de doğdum. Üç kardeşiz Ve aslında esnaf bir ailenin kızıyım. Mersin'de Esnaf Hı -hı. bir ailenin kızı olarak, üç çocuğundan biri olarak dünyaya geldiniz. Peki evet. birazcık o yılları konuşalım. Mı? O yılların Mersin'i, nasıl bir ortamda hayata gözlerinizi açtınız? Neler hatırlıyorsunuz çocukluğunuza dair? Aslında ben 7 yaşına kadar Toroslar, yani Torosların, Toros Dağları'nın tepesinde bir köyde yaşadım. 7 yaşından sonra okul yüzünden bir Mersin'in merkezinde bir mahalleye yerleştim. Ee, bu mahallenin adı sağlık mahallesi e, çok özel bir mahalledir. Bütün e, Bulgaristan göçmeni olan kişilerin olduğu bir mahalledir. E, benim 11 büyük şanslarımdan biridir o mahallede e, çocukluğumu getirmiş olmak. Çünkü inanılmaz temiz, düzenli, çalışkan bir e, mahalle olduğunu düşünün. Her yerin çiçek gibi e, bakımlı olduğunu düşünün ve siz de o bakımlı mahallenin içine düşmüş oluyorsunuz ve Orada öğrendiğim çok fazla e, konu oldu. 7 yaşına kadar olan süreçte yaşadığınız köye dair aklınızda kalan şeyler var mı? Orayı nasıl hatırlıyorsunuz? Yani aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, evet bir köyde yaşıyordum ama köyden de yine bayağı uzakta bir yerdeydi. Ee, babam kendine e, şehri terk edip bir çiftlik kurmuştu. Ve etrafımda hiç çocuk olmadan, hiç arkadaş ya da Sosyal bir çevre olmadan sadece bir erkek kardeşimle birlikte 7 yaşına kadar orada vakit geçirdim. Şöyle çok komik bir anımız vardır. Anne ve baba kelimesini 7 yaşındayken öğrendim. Çünkü anne ve babamıza isimleriyle hitap ediyorduk. Ve bir gün mahallede böyle işte annemin adı Behiye. Behiye, Behiye diye seslenirken sen nasıl öyle annene işte Behiye dağıtsın dediklerinde bayağı bir şaşırmıştım. Anne senin Adım yani behin değil mi? Niye anne diyoruz? Diye böyle bir durumlar oluşmuştu. Anne baba demeye bu kadar geç başladın diyorsunuz. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> yani çok izole yaşıyorduk. Sadece daha da bir evet. çiftliğimiz vardı. Ve kendi kendine yetebilen bir aile şeklinde yaşıyorduk. Ki okul başlayana kadar bu böyle sürdü. Sonrasında şans, şanslı olduğunuz bir mahalle. Aslında orada yaşadığınız için, çocukluğunuzun evet. dönemi geçirdiğiniz için kendinizi şanslı saydığınız bir mahalle. Evet. Nasıldı ilişkiler ve nasıl bir çocukluk yaşadınız orada? Yani o kadar keyifli bir e, mahalleydi ki işte dört katlı bir apartmanda oturuyorduk. Sekiz daireden oluşuyordu ve hiçbir kapı kilitli değildi. Herkes birbirine girip çıkabiliyor ya da işte çocuğuna emanet ediyor ya da işte yemekler yapıldığında işte mutlaka komşular çağrılıyor Hatta o kadar komikti ki işte herkese siyah beyaz televizyon vardı. Bir de renkli televizyon vardı. Ve o da ev sahibimizdi. Yani renkli televizyon var diye akşamları bizleri böyle davet eder. haber falan televizyon izlediğimiz dönemler oluşmuştu. Ve işte apartmanda tek bir telefon vardı. Bütün telefonlar sürekli oraya geliyordu. Böyle bir mahallede büyüdüm. Ve o kadar fazla çocuk vardı ki ee, yani sabah saat 8'de hani, sokağa çıkıp işte okula gidiyorsunuz sonra bütün e, gece saat onlara kadar sokaklarda oyun oynadığınız güzel bir mahallede gizlemiz. Çok da keyifliydi çok da o yüzden kendimi şanslı görüyorum. <gülüyor> ne güzel. Peki e, o mahalleye taşınmanızla beraber okul hayatı da başladı. Nasıl evet. okul hayatı? Nasıl bir öğrenciydiniz Deniz Sadıç? Yani aslında ben böyle e, herkesin parmakla gösterilen e, akıllı, utlu bir öğrenci formunda bir öğrenci değildim. E, zaten çocukları çok geç yani tanıdığım için, yediklerimden itibaren tanıdığım için aslında herkesle böyle iletişim kurmaya çalışan ama biraz da çekingen olan bir çocuktum. E, ve derslerimde böyle muhteşem dersleri olan bir öğrenci de değildim. Sadece e, resim yapmayı çok seviyordum ve aslında en iyi yaptığım şeydi resimde. Bütün e, okuldaki sınıftaki arkadaşlarımın e, resimlerini ben yapar. Sonra işte adlarına, kendi adlarını yazar ve öğretimine öyle teslim ederdik. Yani o yüzden e, ilkokul de benim aklıma sadece hani, resim geliyor ve resim öğretmenim aklıma geliyor. Resimle aslında tanışma belki de keşfetme, içindeki o yeteneği keşfetme ta ilkokul yıllarına dayanıyor diyebiliriz evet. o zaman. Evet biraz da tabii şey de hani 7 yaşına kadar köyde kaldığım için özellikle babam böyle işte kalem kağıt vesaire böyle malzemeler de çok fazla oldu. O zamanlarda da çizerdim ama e, okula başladığımda e, bunun yani çok özel bir şeymiş gibi algılandısı bana keyif verdi için daha fazla çizmeye başlamıştım. Ne güzel peki ilkokul sonrasında ortaokul lise nasıl devam etti hayat? Yani şöyle söyleyeyim, ortaokul ve lisede zaten ilk okul derken devlet okullardım. Ortaokul ve lisede de yine devlet okulunda devam ettim. Tabi ortaokulda da şöyleydi. Sonuçta biz işte köyden şehre geldiğimiz zaman babam bir cam bitar atölyesi açtı ve bu atölye okulumun yan tarafındaydı. Öyle olunca benim ee, yine orta okul ve özellikle lise dönemlerinde işte babamın atölyesinde e, çalışarak işte babamın beni sanayiye gönderip işte şurada mahalle hallet, bunu getir, bunu götür, işte amcamlar var, Marangoz da işte şurada onu al şeklinde e, ilerledi ve Spor yapmayı da çok seven bir çocuktum. Yani işte handbol olsun, voleybol, atletizm bunlarla meşgul olan bir çocuktum. Ve hiç zamanım yoktu bu ders çalışmaya diyeyim. Hani o yüzden de yine ortaokul ve lise dönemlerinde de böyle çok parlak bir öğrenci değildim. Ama her zaman hani teşekkürü veriyordum. Yani teşekkür alıp hani ailem mutlu olmasın diye Onları tahmin edecek düzeyde notlarımı veriyordum açıkçası. Bir yandan tabiri caizse babanızın vitray atölyesinde babanızın çırağı olarak çalışıp bir yandan evet. sporla haşır neşir olup bir yandan da okul derslerini olabildiğince iyi bir şekilde <gülüyor> yetişerek devam ettirmişsiniz ne güzel. Ee, peki sonra ne oldu okullar? Ee, yani aslında... Bitti. Ee, orta okul lise bitti. tabii üniversite sınavları başladı. Bu üniversite sınavı döneminde işte herkes soruları çalışıyor falan. Hani üniversiteye gitmemiz lazım ne yapacağız şeklinde böyle inanılmaz süresi bir dönem var. Ee, ben de o zamana kadar e, işte spor akademisine gireceğimi planlıyordum. Böyle bayağı işte antrenmanlara gidiyorum. Günde işte 6 saat 8 saat boyunca antrenman yapıyorum, babamın yanına gidiyorum vesaire. Hani bu şekilde vakit geçiriyorum. Ee, bir gün antrenmanı 12 saate çıkarttılar ve ben artık bir gün kalkamadım sonra düşündüm ya dedim hayatım boyunca ben galiba spor yapamayacağım benim başka bir şey yapmam lazım mimarlık ee, fakültesi işte mimarlık ve moda tasarımla ilgili bir fakültesi istiyordum ama e, yani o e, puanları çekebilecek kapasitemin olmadığını da biliyordum <gülüyor> çünkü çok fazla ortaokul lise dönemi boyunca derslerle çok fazla ilgilenememiştim yani zamanım olmamış açıkçası ee, sonra bir arkadaşımın güzel sanatlara gittiğini öğrendim. Abi ben küçükken resim çiziyordum. Hani babamın yanımda da zaten bir mithrayatı ilettiğinde sürekli desen çizmek zorundasınız. Hani e, bu desenleri hazırlayıp onların e, cama işlemi şu an falan. Oralardan da üç boyutla ilgili bir algım vardı. Dedim Aa, o zamandan da güzel sanatlara gidebilirim dedim ve o arkadaşımın sayesinde öyle e, kurslara katıldım. E, o da. Sadece bir hafta devam edebildim çünkü sınava çok yaklaşmıştı e, yetenek sınavlarına ve yetenek sınavına girdim ve kazandığımı öğrendim. Bütün ailem çok <gülüyor> <gülüyor> yani gerçekten <gülüyor> sen, sen güzel kazandın nereden çıktı e, bizi mi kandırıyorsun sen şeklinde böyle bir tavırları oldu hatta çok net hatırlıyorum babamı zorla. Okula göndermiştim. Doğru ben güzel sanatları kazandım. Kayıt yaptırmamız lazım. Senin de gelmen lazım şeklinde bir <gülüyor> durum vardı. Yani Sonra üniversiteye başladım. Herkesin aylarca, yıllarca hazırlanıp girdiği sınava sadece bir haftalık kursla e, evet. girip ama çocukluktan gelen o yetenek, içte olan o yetenek e, hep vardı belki de ve e, o yeteneğin sayesinde o sınavı da kazanıp Üniversite evet, güzel sanatları yani çok fazla kolay olmuştu. Ee, güzel sanatları Başladığımda işte 17 yaşındaydım ben. Ee, genellikle de güzel sanatları işte 30 yaşlarda 25 ya da ne bileyim 2-3 yıldır hazırlanan öğrenciler vardı. Ve sınıfın en küçükiydim. Ee, İçine girdiğim zaman ben sürekli ağlıyordum. Beni neden aldılar buraya? Ee, niye aldılar? Ben çok kötü çiziyorum. Ben bu işi beceremeyeceğim. Yapamayacağım. Yani hiç durmadan ağladığımı ve pes etme noktasına geldiğimi biliyorum. Yani artık bir seferinde hani kendimi odaya kapatıp hani yandan tığlık tığlağı ben bu işi beceremiyorum diye. <gülüyor> hani aileme bağlayacağım durumlar olmuştu ki zaten ailemin yanımda yaşıyordum ve onlarla birlikte oturuyordum. Yani onlar benim her anıma şahit yani babam diyordu. da sen neler başarıyorsun bunu mu başaramayacaksın şeklinde motivasyonuyla devam ettim ee, sonra tabi dedim madem bu işte, hani işte başladım yani güzel sanatlar ve bu benim hayatım olacak aslında hayatım ama e, keşfetmemiştim hayatım olduğunu o zaman dedim bunun hakkını vermeliyim ee, ve işte ikinci sınıfa geçtiğimde bir bir başladım. Günde neredeyse 50 tane, 100 tane desen çiziyorum. Kütüphaneden çıkmıyorum. Sanat tarihi, mitoloji, sanat felsefesi, uygarlık tarihi, uygarlıkların psikolojisini anlamaya çalışma, ona göre sanatın nasıl biçimlendiğini tanımlama. Yani bunlar üzerine inanılmaz bir şekilde çalıştım ve hocam birinci olarak bitirdi. <gülüyor> Böyle 17 bir yaşında, 17 yaşında girdiği Güzel Sanatlar Fakültesinde bir yıl boyunca ilk senesi boyunca yapamıyorum ben diye kendisini <gülüyor> odalara kapatıp ağlayan Deniz Sadıç evet. okulu birincilikle bitirdi gün geldi. Evet fakülte birincisi olarak bitirdim. Bölümde değil fakülte e... birincisi olarak. <gülüyor> evet kesinlikle ve ikinciyle, ikinciyle aramda baya bir fark vardı yani işte 60'larda falandı benim de 84 nokta bilmem kaçtı ortalamam yani ikinci olanla bile aramda bir fark vardı. Peki o kırılma ya, anı gerçekten şey miydi? Yani e, madem bu bölüme girdim, madem bu okulda okuyacağım, o zaman ben bunu yapayım, hakkını vereyim diye düşündüğünüz ve karar verdiğiniz an mıydı kırılma anı? Aslında kırılma anı oydu. Ama şöyle, yani ben hani bu ıı, fakülteye girdim, bu benim hayatım ve ha, yani hayatım olacak ve bu benim mesleğim olacak ve bunu tanımam gerekiyor. Çünkü tanımıyordum. Yani ben hani, Yağlı boyayla ilk karşılaştığımda üniversite ikinci sınıftaydım. O zamana kadar yağlı boyanın varlığından haberdar değildim. Yani sezam ve reslamı cezanne zanneden, <gülüyor> cezanne diye yapılıyor diye o şekilde tanımayan bir e, kültür ya da sanatla ilgili bir birikim olmayan bir insanım. Çünkü esnaf olduğunuz için sadece bu işin hani, zanaat kısmını biliyorsunuz. Ama bu işin düşünce ve fansiyata boyutuyla ilgili en ufak fikrimiz bile yok. Ve ben dedim bunu öğreneyim. Yani ne olduğunu anlamaya çalışayım. Bunu seversen zaten hayatım boyunca devam ederim. Ama sevmezsem artık yeni bir şey denemek için hani maceraya atılırım şeklinde. Ne kadar Ama... güzel bir keşif olmuş aslında kendinizi evet. keşfetme ve aslında ihtiyacınız olan şeyi keşfetmek üzerine muhteşem bir farkındalık olmuş. Peki Fakülte'yi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni birincilikle bitiren Deniz Sadıç sonra Hı. ne yaptı? Aslında şöyle bir hikayem de var. Ben 2. sınıftayken kendimle sanat atölyesi açtım dersimde. Büyük bir atölyem vardı. İşte hatta o kadar küçük görünüyordum ki <gülüyor> babamı görüşmelere sakıyordum. Sonra ben dahil oluyordum olaya. Resim dersini veren kişi benim şeklinde. Ve böyle bir resim dersi vermeye başladım ve ee, sipariş eserler yapmaya başladım, tablolar diye mahvesel diyoruz, öğrencilik yıllarında yaptığımız çalışmalar çünkü bunlar ee, ve orada işte bunu nasıl yapacağımı, nasıl öğrettiğimi e, kurdularken aslında her bir öğrenciden yeni bir bilgi de öğrenmeye başladım. Onu da kendime katmaya başladıkça ve dünyada işte siparişten çıkıyordum İşte siparişteki işte bir sanatçıların hayat hikayeleri, onların yaptığı çalışmaları gördükçe benim de böyle bir şeyler yapmam lazım motivasyonu daha yükselmeye başladım. Ve işte dördüncü sınavın sonunda artık Mersin bana yetmemeye başladı. Çünkü o dönemde işte Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da olan işte resim yarışmalarına, bienerlere katılmaya başladım ve oraları görmeye başladım. O zaman dedim ki demek ki bir sonraki adım İstanbul olmalı. Çünkü sanatın başkenti gibi bir durumu vardı. Bütün sergiler, her şey ama bütün her şey, bütün sanatçılar orada. Ve ilk önce orayı keşfetmeliyim, daha sonra da dünyayı keşfetmeliyim diye böyle adım adım planladım. Ve son sınıfa geldiğimde akademisyen olman için hocalarımdan teklif almış olmama rağmen ben hiçbir şekilde şey hani çaktırılan <gülüyor> İstanbul koşullarını ayarlayıp Mersin'eki akademi kapatıp İstanbul'a geldim ve yeni bir maceraya başladım. <gülüyor> Peki o macera nasıl devam etti? Nasıl ilerledi? Bugün neler yapıyorsunuz? Yavaş yavaş süremizde ilerliyor. Hızlıca aktaralım mı? <gülüyor> tamam. Tamam, şöyle söyleyeyim. Aslında İstanbul'a e, geldiğim yıllar e, 2003-2004 yıllarıydı. İşte kendi atölyemi açtım. E, farklı yerlerde resimler vermeye çalıştım. E, kimi zaman tüte garsonluk yaptım. Kimi zaman farklı e, organizasyonlarda işte kez firmalarında falan çalıştım. Ama sadece hem derdim ve yapabilecek koşulu ve ortamı kendine sağlayabilmekti. Ve e, yaklaşık bir 6-7 yıl mücadeleden sonra hem oradaki galerilerle işbirliği yaparak, sergiler açarak yavaş yavaş adımı duyurmaya başladım ve en sonunda şöyle söyleyeyim bütün galerilere yani her şeyi yazıyorum sergi açabilmek için eserler yapıyorum derken bir galeri, Türkiye'nin ilk galerisi olan galeriden bana geri cevap geldi ve o cevapla birlikte ee, yine bir kırılma yaşadım ve e, çok önemli koleksiyonerlerin yer aldığı e, eserlerim oralarda yer almaya başladı ve ondan sonra adım duyulmaya başladı. Peki İstanbul'a geldiğinizde herkesin hemen hemen İstanbul'a gelen çoğunluğun, Anadolu'nun herhangi bir şehrinden gelen çoğunluğun yaşadığı gibi aslında zor yıllar. Ee, Ankara'dan belli bir yaşta İstanbul'a gelmiş birisi olarak ben de bunu söylüyorum. Neler yaşadığınızı tahmin ederek. Dolayısıyla İstanbul'da yani Mersin'de üniversitede kalıp akademisyen olmak varken onu reddedip az önce söylediğiniz gibi... Farklı farklı işlerde Hı -hı. hayatınızı idame ettirecek parayı kazanıp yapmak istediğiniz işi yapma mücadelesi ve sonunda bir gün dediğiniz gibi o kırılma anıyla yaptığınız Hı -hı. E tablolar, eserler bambaşka evet. yerlere ulaştı. Nasıl bir histi? Hı -hı. Yani aslında şöyle söyleyeyim. Ben kendimi hep adım adım olarak tanımlarım. Yani her bir adımda sanki bir oyunun bir bölümünü geçmiş gibi hissediyorum açıkçası. Evet bu bölümü de geçtim. Evet şimdi yani Sarmanyo'daki işte altınları da topladım. Şimdi evet ikinci bölüm, üçüncü bölüm, dördüncü bölüm şeklinde böyle sürekli kendimi e, bu konuda motive ederek ilerledim. Bazı bölümler Ama, zor olabiliyor gerçekten sadece değil mi? Yani defalarca işte canavarı canavarlar sizinle okat etmiyorsunuz, tekrar başlıyorsunuz, küçülüyorsunuz. Ama tekrar ilerlemeye çalışıyorsunuz. Yani adım adım aslında inşa ediyorsunuz. Bu süreç yani genellikle insanlar senin sonunu görüyor ama klinin başı, gelişme gelişim insanı aslında çok fazla yoruyor. Değiyor mu? Değiyor. <gülüyor> yani hani bugün mesela şu anki yaşadığım mutluluğu ve şu anki yaşadığım durumu yaşayacaksın ama bunları tekrar yaşaman lazım deseler tamam okey yaşarım derim yani. <gülüyor> Peki şu an Oyun sizin nereye getirdi? Hangi leveldasınız ve burada nasıl devam yani, ediyor bu bölüm? Aslında şu bölüm e, e, yani aslında çok daha fazla hayallerim var. Yani öncelikle e, e, dünyada çok e, bilinen ressamlar arasında olmak istiyorum. Ama böyle neredeyse son e, 4-5 yıldır dünyanın her yerinden e, benim resimlerimi takip eden e, resimlerim hakkında soru soran röportajlar isteyen birçok farklı kitleler oluşmaya başladı. Hani bu noktada evet dünyaya açıldığımı hissediyorum ve oralarda varlığım artık insanlar tarafından biliniyor. Ama benim asıl en büyük hayallerimden birisi yani biri eee bir sanat merkezi oluşturmak. E, dünyada e, zaten hani beni takip edenler bilirler geri dönüşüm ileri dönüştüm ve bunun sanatla birleşimi web sürdürülebilir sanat adı altında yeni bir tanım oluşturmaya çalışıyorum ve bu tanımı e, dünyada dünyaya anlatmak istiyorum. E, onunla ilgili çalışmalar yapıyorum ve evet o noktayı da halledersem bir sonraki noktayı bilemiyorum şu an sadece e, adım adım ilerlediğim hedefler doğru tutduğumda şimdi bir sanat merkezi kurmak. Ve dünyanın her yerinde bu sanat merkezini anlatabileceğim platformlar oluşturmak istiyorum. Altın bir kere daha çizmekte fayda var diye düşünüyorum. Deniz Sadıç bugün aslında sürdürülebilir bir sanatın peşinde. Bir, çok değerli bir sanatçı, çok değerli bir isim. Ee, geri dönüştürerek, yaşam için geri dönüştürerek, atıkları sanata dönüştürerek bugün e, eserler ortaya koyuyorsunuz. Ve sürdürülebilir sanatın peşinde söylediğiniz gibi bir sürdürülebilir sanat merkezi oluşturmak Hı. hayaliniz. Ee, evet. sürdürülebilir sanat o nasıl başladı? Nasıl bu noktaya geldiniz peki? Yani e, bundan bir 6-7 yıl önce e, ben de her gibi yağlı boya ve akrilik resimler yapan aslında daha çok Anadolu'nun e, ebru tekniği dediğimiz tekniği e, yağlı boyayla modernize eden bir e, tarzda eserler yapıyordum ama sonra etrafımı gastım da bundan bir 6-7 yıl önce her tarafta atıkların olduğu, hiç durmadan tükettiğimiz ve tüketim çılgınlığı içerisinde kaybolduğumuzu görmeye başladım. Ve çevreye olan duyarlılığımız artık hani yok olacak derecede hani kendini göstermeye başlamıştı. Ben de bu noktada evet ben bu tüketim çılgınlığına dahil olmayacağım. Yağlı boya kullanmama gerek yok. Evet şurada atılmış benim pantolonlarım var. O zaman bu pantolonları kullanabilirim. Ve birer sanat eserine çevirebilirim. Evet, burada dizilme atıkları var. Ee, i̇şte bakıyorum, işte eski kaset kapakları var. Bunlardan bir sanat eseri olabilir. Yani aslında etrafında bulunan nesnelerin sanat eserine dönüştürülebilir iddiasıydı. Tabii, sanatın sadece nesneyle ilgili de bir sorunu yok. Yani sanat sadece e, resim dönerilerinde ya da DM'lerde ya da özel e, tükür içinde olması gerekmiyor. Sanat her yerde ve herkese hitap etmesi gerekiyor. Bunun de bence iki koşullar. Hiç beklemediği bir anda e, sanat eseriyle karşılaşması gerekiyor. İkinci olarak da bildiği tanıdığı e, bir nesneyle ona cevap vermek gerekiyor. İzleyiciye cevap vermek gerekiyor. Ben de buradan yola çıkarak e, özellikle e, fuar, kongre merkezlerinde sergiler açmaya başladım. Ve bunlar da Atık olan mesela biliyorlar, bakıyorlar işte ya arabaya portre zannediyorlar çok uzaktan bir insan ve kendisine bakan bir insan yakınlaştıkça bakıyorlar aa bunlar işte benim kot pantolonlardan olmuş nasıl şeklinde şaşırmaya başlıyorlar ve o sıcaklığı bildiği bir neslinin e, hiç daha önce görmediği bir şekilde kurduların işini orada karşılaştığı ve görmesi aslında kanata yakınlaştırmayı e, e, sağlıyor. Böylelikle, böylelikle de sürdürülebilir sanat. insanları evet. şaşırtarak, ilgilerini, evet. takipçilerinizi şaşırtarak e, bambaşka boyutlara taşıdığınız bir sanat yani... oluyorum. Programımızın sonuna geldik artık e, sevgili <gülüyor> Deniz Çok, Çok hızlı temetliydi. aktığı zaman gördüğünüz gibi. Son olarak ne söylemek, ne paylaşmak istersiniz dinleyicilerimizle? Yani şöyle şunu söyleyebilirim. E, bu hayat, bu yaşam hepimizin ve sanat çok özel, çok spesifik bir şey değil. Herkes için her yerde her an sanat var. Sadece onu fark edebilmek lazım. Fark ettiğimiz zaman gerçekten her şeyin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha fark edeceğiz ve bu döngüye biz de hizmet etmeye başlayacağız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğunuz, yaşam öykünüzü paylaştığınız çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. <gülüyor> Teşekkürler. Evet efendim, bugün konuğumuz Sevgili Deniz Sadıç'tı, Deniz Sadıç bugün sürdürülebilir sanatın peşine düşmüş çok değerli bir isim ve ilginç bir yaşam öyküsüydü. Hep diyoruz ya, Kenti Gizli Öyküleri programında ilham veren yaşam öykülerini sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz ve bütün bu öykülerin ortak noktası içindeki tutkuyu bulup onun peşinden giden insanların öyküsü. Tam da böyle, belki bugün değil ama yarın o tutkunun peşinden siz gittiğinizde Geri dönüşünü göreceksiniz ve bugün daha yaşanabilir bir dünya için etrafınızda atık olarak gördüğünüz nesneleri, atık olarak gördüğümüz her ne varsa hepsini sanata dönüştüren ve muazzam eserler ortaya koyan, içindeki o çocuklukta başlayan resim aşkının, resim sevdasının peşinden gitmiş, bir değerli isim, bir özel isim bugün konuğumuzdu. Sizler de yaşam öykülerinizi bizlerle paylaşmak isterseniz Instagram ve Facebook üzerinden Kentin Gizli Öyküleri sayfalarından bizlere ulaşabilirsiniz. İki hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde bizler açık radyo mikrofonlarından sizlerle buluşacağız. Sizleri de bekliyoruz efendim. Ben Kenan Doğan. Programı istediklerimiz gün Alan ve teknik masadaki açık radyo çalışan değerli arkadaşlarımla sizlere sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.